Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Yarışma Günün yorgunluğunu atmak istercesine koltuğa oturur. Elinde kumanda, televizyon kanalları arasında dolaşır. Bilgi yarışması ilgisini çeker. Yarışmacının yutkunarak titrek, heyecanlı sesle vermiş olduğu yanlış cevap için yazık oldu çok kolaydı derken bir anda dalıp gider kendini geçmişin kucağında bulur. O günlerde radyonun özel reklam kuşaklarında bilgi yarışmaları düzenlenir. Gelişi güzel aranan numaralardan telefona çıkan kişiye ünlü bir firma adına o an yarışmaya katılıp katılamayacağı sorulur. Radyonun özel reklam kuşaklarında haftada bir yayınlanan bu yarışmalarda para ödülü de vardır. Genç kızlık lise günleridir bu günler. Yaşantıların müstakil evlerde sürdüğü dönemlerdir. Mahallede 2-3 ailede telefonun bulunduğu tek radyo kanalından çeşitli programların dinlendiği yıllardır. Evdekiler alt katta komşularıyla sohbet etmektedir. Genç kız, sessizlik nedeniyle üstteki salonda ders çalışmayı tercih etmiştir. Gözünü kitaptan, konsoldaki telefonu sesiyle ayırır. Yerinden kalkar, konsola yönelir, ahizeyi kaldırır. Telefondaki erkek, düzgün kelimelerle ve hoş ses tonuyla, ünlü bir firmanın ödülü para olan bilgi yarışması için aradığını, katılmak isteyip istemediğini sorar. Kız çok heyecanlanır. ''Böyle bir fırsatı yakaladım ya, neden vazgeçeyim?'' diye düşünür. Yarışmayı kabul eder. Adam, heyecanının geçmesi için kendini tanıtmasını, mesleğini, ilgi alanlarını sorar. Kız ne diyeceğini şaşırır. Ani bir kararla annesinin adını söyler ve onu tanıtır. Artık annesi olarak yarışacaktır. Her yanlış cevabın ödülü düşürdüğünü, Bilmediği sorulara yanıtsız kalmasının ise düşürmediğini belirtir telefondaki ses. Heyecanınız geçti sanırım. Yarışma dokuz sorudan oluşuyor. Sorular kolay. Başlayalım mı diye sorar. Evet derken titreyen eliyle ahizeyi tutmakta zorlanır. İlk soru. Ülkemizin en büyük gölü hangisidir? Van Gölü diye sevinçle bağırırcasına cevap verir. Bravo, bildiniz. İkinci soru. Bir ülkenin diğer ülkelere mal satmasına ne denir? Şeyh, şey, şey, ihracat. Evet, yanıt doğru. Ödülünüz katlanmıştır. Kara elmas neye denir? Kömür, kömür diye heyecanla haykırır. Ne kadar kolay sorularmış diye de düşünmekten kendini alamaz. Diğer soru. Belli etmek istedikleri duygulara göre sık sık renk değiştiren sürüngenin adı nedir? Ay dilimin ucunda neydi o? Şey şey bu bu bu buldum bu kalemun. Evet doğru. Radyoloji bilimin kurucusu olup Nobel ödülünü alan ilk kadın ve bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı kimdir? Genç kız sessiz kalır. Düşünürken süre dolar, cevap yanıtsızdır. Adam doğru cevap madam Curie idi. Bu sorudan ödül alamadınız diyerek devam eder. Parayı kimler icat etti? Cevap veriyorum, Frigyalılar. Acele ettiniz doğru cevap Lidyalılar idi. Hay aksi Frigler ile Lidyalıları hep karıştırırım diye düşünür genç kız. Heyecanını bir türlü bastıramamıştır. Soruları bile tam anlayamaz, dili damağı kurumuş, iyice sersemlemiştir. Sayıların babası olarak bilinen, adıyla anılan teoremi de bulunan filozof ve matematikçi kimdir? Dinozor, dinozor mu? Adam kahkaha atarak güler. Aaa, şey heyecandan dilim sürçtü. Yanlış söyledim. Bir dakika, bir dakika, Pisagor. Evet, doğru yanıt, Pisagor. Ama önce dinozor demenizden dolayı cevabınız yanlış olarak kabul edildi. Yedinci soru, topraklarımızdan doğarak yine topraklarımızdan Karadeniz'e dökülen en uzun akarsuyun adı nedir? Sessizlik olur. Kızılırmak ya da Yeşilırmak. Bu ikisini hep karıştırırım diye düşünürken Kızılırmakta karar verir. Telefondaki ses sürenin dolduğunu gülerek söyler. Doğru cevabı bilmesine rağmen süresinde yanıtlayamamıştır. Son soru çok kolay. Torunu olan kadına ne denir? Anneanne, adam daha da güler. Nine, nene ya da büyük anne demesinin gerektiğini söyler. Yarışma bitmiştir. Kız heyecandan bilmesine rağmen yanıtlayamadıklarına ve yanlış cevap verdiklerine üzülür bu kez. Telefondaki kişi para ödülünün postayla gönderilebileceğini ya da vereceklere adrese giderek alabileceğini söyler. Genç kız elden almayı tercih ettiğini belirterek adresi bir kağıda yazar. Alt kata iner. misafirlerinin yanında anne ve babasına telefonda annesi adına bilgi yarışmasına katıldığını ve 325 lira kazandığını söylerken yerinde duramaz. Ailede bu heyecana ortak olur. Ertesi gün anne ve babası kızının verdiği adrese gider. İş hanındaki ofisin kapısını çalar. Karşılarına çıkana neden geldiklerini anlatırlar. Ancak adamın verdiği cevapla şoka girmişlerdir. Eve döndüklerinde suratları allak bullaktır. Heyecanla anne ve babasını karşılarken... Onların yüzlerindeki ifade kızı meraklandırır. Anne anlatmaya başlar. Verilen adresi bulduk. Karşımıza çıkan kişi bize birilerin insanları telefonla aradığını büyük bir firma adına yalandan yarışma düzenleyerek bunu eğlence haline getirdiklerini söyledi. Yarıştırdığı kişilere de ödülü almak üzere ofislerinin adresini verdiklerini belirtti. ''Bazı yarışma zedelerin kendilerine müracaat ettiğini, bu olayla ilgilerinin olmadığını söyleyip, insanların umutları ve duygularıyla oynayan o itleri bir yakalarsam, iyice benzeteceğim.'' dedi. Genç kız duyduklarına inanamaz. Yarışma denilerek kendisiyle dalga geçmişler, işletmişlerdir onu. ''Çok üzülür, gururu kırılmıştır, incinmiştir.'' Ertesi gün başından geçenleri bir arkadaşıyla paylaşır. Arkadaşı şüpheyle, seni işletenlerin, o iş hanındaki kişilerin olmadığı ne malum, belki kendileri bunu eğlence haline getirmiştir der. Belki, kim bilir, olabilir mi diye düşünürken, kuvvetli alkışlar ve bravo sesleriyle geçmişten sıyrılır, kendine gelir. Televizyondaki yarışmanın bittiğini görür, Ekrandaki genç bayan diğerlerine fark atarak yarışmayı kazanmıştır. Konfetiler yağarken coşkulu bir müzik duyulur. Ancak o eski günlerdeki telefonla yalandan yarışmanın burukluğunu da hala hafızasından silememiştir.